Araştırmacılar bunun bazı türlerin kalıcı olarak kaybolmasına yol açabileceğinden endişe ediyor ve uyarıyor. Journal Science dergisine yayınlanan makalenin baş yazarı Teksas'tan Rice Üniversitesi'nden ekolojist Dr. Evan C Freke, Bu projenin amacı bu türleri ekosistemlerinden çıkardığımızda ne kaybedeceğimizi anlamak. Örneğin kuşlar ve memeliler genellikle habitat kaybı ile doğrudan kullanımdan çok etkileniyor. Ancak tohum yayıcı olarak önemli bir rol oynuyorlar. Kuşların ve memelilerin azalması, bitkilerin iklim değişikliğine ayak uydurabilmesi için ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz demiş Dr. Yvon Sifrike Rice Üniversitesi'nden. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 Ocak'ta Zonguldak'ta düzenlenen Kanat önderleri, muhtarlar ve STK'lar buluşmasında yaptığı konuşmada Zonguldak'ta daha fazla kömür üreterek daha fazla istihdam sağlanması gerektiğini söyledi. Hükümetin ithal kömür politikasını Türkiye'nin felaketine yol açar diye eleştiren ve kömür madenciliğiyle bir taşla üç kuş vurulabileceğini, yani ithalatı durdurmanın, istihdam yaratmanın ve dışarıya para göndermemenin mümkün olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'na İkizköy Çevre Komitesi, Hashtag kuşları rahatı kömürü yer altında bırakmak diyerek seslendi. Komite tarafından yapılan açıklamada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iklim krizi çağında bundan en çok sorumlu olan bilim insanlarının sessiz katil dediği kömür için Zonguldak'ta daha fazla üretim dediniz. Üç doğruya soruya üç yanlış yanıt verdiniz. Sizin de önerdiğiniz gibi gelin birlikte düşünelim dendi. Ve üç adet Sorunun yanlış ve doğru cevaplarını verdi. Neden kömür ithal ediyoruz sorusuna yanlış cevap vererek ithal etmeyelim. Türkiye daha çok kömür üretelim dendi. Sorunun doğru cevabı ise kömür ithalatını da üretimini de kısa vadeli bir programla bitirelim. Su varlıklarımızı orman ve tarım ekosistemlerimizi yok eden kömür madenciliğini yılda 5000'in üzerinde erken ölüme yol açan kömür yakmayı bırakalım olarak verdi. Neden istihdam etmiyoruz sorusunun yanlış cevabı Zonguldak'ta Türkiye'de daha fazla insanımızı kömür madenlerinde çalıştıralım derken doğru cevapsa iş cinayetlerinde ölen binlerce emekçinin yanı sıra kömür madencisi için kanser, koa, kalp hastalıkları, erken yaşta hastalıktan ölüm demek. Madenleri kapatıp madencinin insan onuruna yakışır gelir iş edilmesine sağlayalım oldu. Son olarak neden dışarıya para ödüyoruz sorusu yönelendirilirken Yanlış cevap olarak ödemeyelim, kendi kömürümüzü çıkarıp yakalım diyendi. Sorunun doğru cevabı ise kömüre hiç para ödemeyelim. Alım garantisi bölgesel teşvik sistemi için kömüre, teşvik, kamuya ait termik santrallerinin kömür sahalarının özelleştirilmesiyle şirketler kazanıyor. 2020'de sadece kapasite mekanizması aracılığıyla 1 milyar 228 milyon lira kömüre teşvik verildi. Gelin bu parayı enerji verimliliğine, ekolojik açıdan iyi planlanmış güneş ve rüzgar enerjisine, halk sağlığına yatıralım. Komite tarafından yapılan açıklamada, bilim insanları Türkiye'nin de içinde olduğu Akdeniz Havzası'nın iklim krizinden en çok etkilenecek coğrafyaların başında geldiğini söylemekte. 21. yüzyılda hala kömürde ısrar etmek siyasi bir, tercih, siyasi bir yanlış. Memleketin geleceğine alternatif üretme iddiasındaysanız söylediklerinizi geri alın. Kömürden değil yaşamdan yana olduğunuzu açıklayındandı. Komite 181 gündür Akberan Ormanı'nda nöbet tuttuklarını söyleyerek belki siz duymadınız ama bu yaz tüm kamuoyu İkizköy'ün haklı mücadelesini konuştu ve destekledi. Yazın tüm muhalefet liderlerinin geldiği nöbet alanımıza gelmediğinizde size kızanlara programı yoğundur demiştik ama yanılmışız dedi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Yüksel Ardalı, suyun kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak kuraklığın yakın geleceğin en önemli problemi olacağını ifade etti. Su kaynaklarının azalması ve kirliliğine dikkat çeken Profesör Doktor Ardalı, bütün dünyada su kaynaklarının kirlenmesi büyük bir problem Bizi bekleyen başka bir şey var. Suların azalması ile birlikte kirlilikler daha konsantre olacak. Bizlerin de suyu kullanılabilir hale getirmemiz problem olacak. Yağış olduğu için su problemi yaşanmayacağı düşünülebilir. Fakat şehir merkezleri çoğunlukla beton. Yağışlar yeraltı sularına karışmıyor. Denize gidiyor. Bir anda fazla yağış olması da sel gibi afetlerini de oluyor dedi. Su kullanımının önemine değinen Profesör Doktor Ardalı şunları söyledi. Su kaynaklarındaki azalmayla Kirlilik konsantrasyonları artıyor. Örneğin anneyi karnındaki bebeğe bağlayan kordonda plastik, mikroplastikler bulunuyor. Bu yüzden bir an önce önlemlerin alınması, harekete geçilmesi gerekiyor. Suların dikkatli kullanılması çok önemli. Bunun da ötesinde endüstride ve tarımda kullanılan suyun çok iyi yönetilmesi gerek. Tuvalette kullanılan suyu illaki içme suyu olması gerekmiyor. Avrupa hatta dünya bunu fark etti ve su çerçeve direktifi hazırladı.